Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, Kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti, o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. Doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar, çok uzun süre yürüdük gecede, düşmanlar, Kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barış severdik, öyleydik biz, doğru. Artık müyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti. İncil de barışı.